Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, gelin sizinle bir insanı tanımaya çalışalım. Yani her insanı ve bizi tanımaya çalışalım. İnsan dediğin yoktu, hiç yoktu. Bir anne bir babanın birleşmesiyle Allah onu var etti. Buna göre de anne baba olmasaydı dış sebepler açısından o olmayacaktı. İnsan var oldu, ben 85 sene kalmak istiyorum diyemiyor. Ne kadar nasıl kalacağına karar verme hakkı yok. Fani. Asla ebedi değil. Elinde malı var. Tamam, bu malın var. Otur bak keyfine desen bakamıyor. Çünkü mal da fani. Faninin malı fani. Onu çoğaltmak için, korumak için yatırım yapması gerekiyor. Onun da olup olmayacağı belli değil. Bedeni var. Tamam, safa sağlamsın, korkma diyemiyorsun. Neden? Çünkü beden arızalanıyor, çürüyor, sakatlanıyor. Bir gün tak elektrikleri kesildiği oluyor, beyin felci deniyor. Kalbi durdu deniyor fani adamın fani malı vardı fani bedeni var. Çocukları var. Gözün aydın. Ne kadar güzel çocukların var diyorsun. Ama çocuklar ya onu takmıyorlar ya biri ölüyor öbürü hastalanıyor. Onlar da fani. Faninin bedeni, faninin çocukları faniler onlar. İnsan bir bahar görüyor, çok hoşuna gidiyor. Kış görüyor, o hoşuna gidiyor. Kar ne güzel yağıyor diyor. Ama kar eriyor, bahar geçiyor. Fani çünkü. İnsan ve insanın tuttuğu, kaldırdığı ne varsa her şey fani. Bir tek fani olmayan var. O da Allah Celle Celaluhu. Onun dışında küllü men aleyhâ Ne görüyorsan ey insan fani? Ne demek fani? Yokluk kaderine yazılmış demek. Kaderine yok olmak yazılmış her şeyin. Himalyalarda fani mi? Hem de nasıl? Ağrı dağı fani mi? Ya Allah! Ağrı dağını ben sanki görüyor gibiyim. Un gibi olduğu zamanı görür gibiyim. Kur'an öyle buyuruyor. Toz halinde dağılacak ağrı dağı da Himalyalarda. Everest Tepesi gidecek. Fani. Dünyanın kendisi fani. Ve fani olduğumuz için de gıdaya, suya, havaya, elbiseye, oturacak sandalyeye muhtacım. Tek başıma hiçim ben. Sandalyem alınsa ayakta kaldı deniyor. Gıdam olmasa şekerim düşüyor. Gıda alırsam şekerim yükseliyor. Fani. Fani. Sadece Allah fani değil. Çünkü O yaratıyor. Onu kimse yaratmadı. Allah'ın dışındaki her şey ve herkes yaratılmıştır. Yaratılmışlık senin bahtın ise Kibirlenecek hiçbir şeyin yok demektir. İnsan elinden tutulmasına muhtaç, bebekken, yaşlıyken. Elinden tutulacak. Fiili olarak elinden tutacak veya harçlık vererek, yani psikolojik olarak senin elinden tutacak. Uyuyorsun, birisi seni uyandırmadıkça evin yandığını anlayamıyorsun. Islandın, kurumaya muhtaçsın. Kurutulacaksın. Acıktın, doyurulacaksın. İnsan desteksiz hiç aslında. Hiç. İlla bir destek lazım. Bu destek, gerektiği sürece, demek ki insan tek başına bir hiç. Ne gibi? Bu kalem, ama bunun içindeki yazmaya yarayan tüpü yoksa bu kalem değil. Bunun adı ne o zaman? Kalem dışı. Kendisi değil. İçindeki tüpü de işe yaramıyor. İlla dışıyla bir tane olacak. O zaman yazacak. İnsan da böyle. Desteksiz yok gibisin. Buraya kadar siz de anladınız ki güzel kardeşlerim bir giriş yapmaya çalışıyorum. Giriş yapmak istiyorum. Neyin girişini yapmak istiyorum? Kendim başta olmak üzere şüphesiz insan olarak herkese diyorum ki kimsin sen? Nesin? Bu dikleniş bu horoz görüntüsü nedir? Ecel garantin mi var? Gıdasız, susuz durabiliyor musun? Üşümeden yaşayabiliyor musun? Terlememen mümkün mü? Sen böyle 80 kilo mu doğdun? Bebek değil miydin? İdrarını bile üstüne kaçıracak Günlerin yok muydu? Daha da geri git. Sen dokuz ay bir insanın en kirli bölgesinde misafir kaldıktan sonra bu dünyaya gelmedin mi? Kimsin sen? Buradan iki sonuca ulaşmam gerekiyor. Birincisi, ey A insanı sana söylüyorum. Bu B insanından farkın ne senin? Dört tane mi kulağın var? Bunun iki kulağı olduğu için kendini farklı görüyorsun. Sen ölmeyeceksin, bu mu ölecek? Farkınız ne? Ey evin hanımı, ey evin erkeği, evin genç kızı, mümin evin genç oğlu, size soruyorum, baba, sana soruyorum evin kocası sana soruyorum evin ağabeyisi sana soruyorum öbüründen farkın ne senin bedenin silikondan mı sen kalp krizi geçirmeme garantisi mi aldın sen 6 ay yemesen de hala yaşayabilir bir gücün mü var sen burnun 2 gün tıkatılsa? Yine ölmezsin. Havaya ihtiyacın yok birisi misin? Fani değil misin? Yedi milyar hepimiz fani değil miyiz? Fani insanların çocukları değil miyiz? Fanilerin torunları değil miyiz? Erkek olmak faniliği engelliyor mu? Erkeksin diye kalp krizi geçirecek yetenekte ve yapıda değil misin? Erkek olduğun için senin beynin arıza yapmıyor mu? Sen erkeksin diye yemeden de mi yaşıyorsun? Sen erkeksin diye uyumuyor musun? Sen erkeksin diye veya kadınsın diye tuvalete gitmen gerekmiyor mu? Gittiğin tuvalet yıkanmasa önünden geçilemeyecek kadar berbat şeyler yapmadın mı orada? Kimsin ey insan? Farkın ne öbür insandan? Diklensen ne olur? Renklensen ne olur ona karşı? Senden öncekiler sana bunu yaptığında hoş mu oluyordu? Birinci soru bu. Bu soruya cevap bulmamız gerekiyor. İkinci sorumuz da kardeşlerim, bu diklenmeler, bu fani olduğu halde faniliğine aykırı bir gösteri, orozlanma, kanatlanma görüntüleri allah Teala'nın ki fani olmayan sadece odur demiştik görmek istemediği görüntülerdir Allah kullarını böyle görmek istemiyor çünkü herkesi o yarattı herkesin bir damla spermden yaratıldığını o biliyor öyle istedi yaptı zaten Elm nahlukukum mimma'in Sizi pis bir sudan yaratmadık mı ya? Kimsiniz siz? Ne nasıl baş kaldırıyorsunuz böyle? Buyuruyor Allah. Onun için o Allah Celle Celalü bütün mahlukatını fani yarattı. Insandan cin'den şeytandan meleklere kadar Fani yarattı. Bu faniliğini bilsin herkes istiyor. Fani olmayan ebedi hey ve kayyum olan Allah'ı tanısınlar istiyor. İki nokta önemli dedik. Birincisi bu da fani sen de fani farkınız ne ya otur oturduğun yerde de nefsine. İki, diklenince, kanatlanınca, kanadındaki renkleri göstermeye kalkan kuş olunca sen, bil ki, öyle olmayan tek bir isim var. Allah Celle Celaluhu, onun huzurunda bunu yapıyorsun. Hiç yakışmıyor. Bunun için kardeşlerim, mümin ve onun evi, gerçekçidir. En büyük gerçek nedir? Ölüm ve bizim kaderimizin ölüm olduğu gerçeğidir. Bu bizi, yani bu büyük gerçekçilik, bu gerçeğe teslimiyet mütevazi olmaya götürür. Mütevazi demek kibirden uzak, vakar sahibi ama başkasını hafif görmeyen, Basit görmeyen insan demektir. allah Teala kulunu mütevazi görmek istiyor. Ama sefil görmek istemiyor. Sefillik başka bir şey. Zillet başka bir şey. Vakur, ciddi, disiplinli ama mütevazi. Bir ev ki, o evde altı kişiyiz mesela. Altımızda aynı tuvaleti kullanıyoruz. Altımızda, altı kişide o evin mutfağında yiyoruz. Gecenin on ikisinde hepimiz uyuyoruz. Hastalanınca hepimiz inliyoruz. İlaca sarılıyoruz. Birbirimizin bu zafiyetlerini Allah'ın huzurunda yok denecek kadar aciziyetimizi gördüğümüz halde, nasıl evin birinci kişisi ikinci veya üçüncü veya beşinci kişisine karşı elleri böğründe kibirli edalarla ederim, keserim, dağıtırım der. Ölümü mü unuttuk? Herkesin önündeki acziyetlerimizi mi unuttuk? İnsan hiçbir yerde kibirlenemez. Ama bari kendi evinde kibirlenme. Senin halini burada herkes biliyor. Gizli saklı hiçbir şeyin yok bu evde. Mümin ev bu gerçeğin herkese yön verdiği bir evdir. Bu evde kadınla koca arasında sürtüşme olmaz. Niye? Herkes haddini bilir. Fani olduğunu herkes bilir ama zelil olmak yok. Sefil olmak yok. O ayrı bir mesele. Bir baba elbette 10 yaşında çocuğu tarafından yönlendirilecek kadar aşağı düşmez ama o baba da ben 60 yaşındayım o 10 yaşında dolayısıyla köpeğim kölem ve işçim gibi de demez o da Allah'ın kulu ben de Allah'ın kuluyum der Allah ona bir sınır belirlemiş bana sınır belirlemiş böyle devam edeceğiz der kardeşlerim ne yazık ki Özellikle hanım kardeşlerim bu sözümü iyi dinlesinler. Yeni dünya anlayışında herkes kanunlarla, sosyal güvencelerle şımartıldı. Hanım kardeşlerimiz de çok şımartıldı. Devletler kendi aralarında anlaşmalar yapıp bundan sonra kadın ne derse olacak dediler. Ama hiçbir anlaşma yapılamadı kadınlar ölmesin diye ölüm hala duruyor kadınlar hastalanmasın diye bir kanun çıkaramadılar bir anlaşma yapamadılar yaşlanınca kocasına çocuğuna muhtaç olmasın yaşlanmadan kim dik dursun kadınlar diye bir yasa çıkaramadılar bir anlaşma yapamadılar hala aciz kadın hala aciz erkek hala aciz çocuklar hepimiz Allah'ın kuluyuz haddimizi bilelim birbirimizi ezmeyelim, mütevazi olalım. Mütevazi olmak, taviz vermek değildir. Haddini bilmektir. Faniliğini bilmektir. Bunu bilmezsen, bunu sana melekler öğretir. Zaman da gösterir. Allah muhafaza buyursun. Rabbimden, hepimize, vakarlı, disiplinli, onurlu, saygın ama mütevazi kimliklerimizle yaşadığımız evleri lütfetmesini niyaz ederim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.